Hasan Basri Hazretleri bir ölüyü defnettikten sonra mezarın başına oturdu. Yanında kalan adama dönüp dedi ki, bu adam öldü, şayet şimdi dirilse sence ne yapar? Adam dedi ki, şayet dirilirse hemen tövbe eder, namaz kılar, oruç tutar haramlardan uzak durur ve hayırlar yapardı. Hasan Basri Hazretleri bunun üzerine adama dedi ki, ondan geçti artık kalk, bari senden ve benden geçmeden dediklerini yapmaya çalışalım. Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahesteyim. Kabin beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık yarab. Belki son nefesteyim. Bülbül aşka gelir, dut kararır, akıl başa gelir, saç ağrır. Farkında ol anın zira yaşadığım kısmıdır zamanın.